Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkenden herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Bu programın yayınlandığı gün 1 Mart olacak. Saat 4.30'da akşam üzeri yayınlanacak. Biz 28 Şubat günü kaydediyoruz yani bir gün önce. Panım sırasında uzaktan yayın yaptığımız için gündemi kaçırırsak bizi de affedin diye böyle anonslarda yapıyoruz. Ortam Damla Özler, hattın öbür ucunda. Ben Rauf Gözlemen, sizlerle birlikteyiz. Ee, ve bir konuğumuz var, Zelal Yalçın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Sosyal Politikalar Ofis Koordinatörü. Hoş geldin Damla, hoş geldiniz Zelal Hanım. Selamlar, merhabalar. Hoş bulduk Rauf. Ee, konumuz eğitim. Eğitime devam ediyoruz. Ee, Valla 7 hafta oldu galiba. eğitim konuştuk. Şimdi bugün bir rapor var. İstanbul Planlama Ajansı salgın sürecinde eğitim, salgının geride bıraktıkları ve ihtiyaçlar diye bir rapor yayınlamış. Bu rapor üzerine konuşacağız. Zeran'ın bize anlatacak. Ama ben önce bir İstanbul Planlama Ajansı'na dair e, övgülerimi sunayım. Belediyeler böyle şeyler yapmazlar. Planlama gibi uzun vadeli e, çeşitli sosyal politikalar ve fiziksel e, politikalarla ilgili uzun vadeli planlama gibi işler yapmazlar. Daha yaparlar da bunu belediyenin merkez kadrolarında bırakırlar. Ama ilk kez herhalde tarihimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bir planlama ajansı kurarak özel bir işlev olarak yapmaya başladı. Bunun için teşekkür edelim e, ve İstanbul Planlama Ajansı'nı bize eğitim hakkında neler söyleyeceğini Zelal Hanım'dan dinleyelim. Ee, çok teşekkürler bu girişim. Ben, e, belki aslında biraz İstanbul Planlama Ajansı'nın e, neden kurulduğu gerekçesini de e, hep beraber tekrar hatırlamakta da fayda var. Biz çünkü aslında çiçeği burnunda bir e, yapıyız. Ama aslında fikirleri de e, bugünün e, değil aslında. Çok öncesinde e, Sayın Kadir Topaş döneminde atılmış e, Metropoliten Kent Planlaması. E, fonksiyonuyla, e, ismiyle e, hayata geçmiş olan bir süreç ama sonrasında e, kentin üzerine düşünen ortak aklın e, ve karar vericilerin aslında e, önerme getirenlerin e, karar vericilerin bu akılla değil başka bir akılla hareket etme e, yönelimi nedeniyle de e, kapatılmış bir sürecin aslında e, bugün çok daha güçlü bir şekilde hayata geçmesi İstanbul Planlama Ajansı biz şunu söylüyoruz diyoruz ki sadece İstanbul için değil dünyadaki pek çok büyük mega e, ne yapıyor? E, kendi süreçlerini sadece 5 yıllık bir süreç içerisinde planlamasını 5 yıllık bir sürecin içerisinde sınırlı tutmuyor. E, bunu çok daha uzun, e, erimli bir süreçte e, birleştiriyor. E, bunu yaparken de Vizyonunu çalışıyor, ihtiyaçlarını geleceğini, güçlü yanlarını, güçsüz yanlarını karşılayabileceği riskleri ortaya koyuyor. İstanbul Planlama Ajansı da bunu gerçekleştirirken şu anda Vizyon 2050 dediğimiz bir çalışmanın içerisinde ve İstanbul'un 2050'deki fotoğrafına ilişkin de aslında bir projeksiyon sunacak bir, bir araya gelişler yaşandı. Belki ilerleyen zamanlarda... Burada e, konuşma fırsatı yakalarız. Neden eğitimle ilgili bir e, rapor e, çıkarttık meselesine gelince de fotoğraf aslında şöyle İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi e, bu döneminde genel olarak aslında katılımcı süreçleri yürütmekle ilgili bir karar ve irade e, koydu ortaya. E, stratejik plan e, hazırlık sürecinden itibaren aslında kentin tüm paydaşlarını, e, aklını, fikrini e, bir masaya, çeşitli masalarda bir araya getirerek bir program çıkarttı. Ama o programın kendisi e, bakıldığı zaman pandemiden önce olan bir fotoğraftı. Ve bu fotoğrafa aslında çeşitli tematik alanlarda tekrar tekrar bakma ihtiyacı var. Kendin, bu kente yaşayan çocuklar açısından, bu kente yaşayan kadınlar, yaşlılar, engelliler, e, çalışanlar, kent yoksulları, herkes için tekrar tekrar bakmaya e, bir ihtiyaç var. İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofisi olarak da biz bunu sosyal politikalar tarafından fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. İstanbul'da da pandeminin etkisiyle beraber ne kaldı, geride ne kaldı? Zaten o dönemde pek çok eğitim platformu, eğitim alanında çalışan pek çok uzmanın da akademi tarafında da kurumlar babında da sivil toplum örgütleri, eğitim reformu girişimi gibi yapıların da aslında çıkarttığı çok önemli e, sonuçlar vardı. Bir de biz buna şöyle bir yerden bakmak istedik. Hem bu e, ortaya çıkartılmış olan raporları inceleyerek ama aynı zamanda sahada e, çocuklarla e, yanı sıra öğretmenlerle, yanı sıra velilerle e, yaptığımız e, odak grup e, görüşmeleri ve e, aynı zamanda da e, Anket sistemiyle ne geride kaldığının fotoğrafını çekmeye çalıştık. Bunu İBB olarak yapma nedenimiz, İPO olarak yapma nedenimiz ise burada geride kalan noktalara aslında yerel yönetimler çeşitli fonksiyonlarla destek olabilir mi? Buradaki geride kalma halini aslında bir adım öteye çekebileceğimiz neler çıkabilir sorularıyla beraber masaya yatırmaya çalıştık. E, rapor e, bu ihtiyaçlarla e, ortaya çıktı. E, Zeynel, e, pardon Ruf. Pardon. <gülüyor> aslında e, sürdürülebilirlik dediğimiz her durumda e, eşitsizliklerin giderilmesi gibi bir yere varıyoruz son noktada. Yani arkada bıraktıklarımızı nasıl tekrar yanımıza katabiliriz e, sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu rapor da aslında bayağı bununla ilgilenmiş yani. Aynen öyle yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri günün sonunda aslında bize tam da buradaki e, 17 başlıkla e, çeşitli e, ödevler veriyordu. Pandemiden önce de veriyordu ve hala veriyor. Ama pandemiyle beraber görünen şu da aslında var olan eşitsizlikler derinleşerek e, ve katmerlenerek aslında e, çok daha büyük bir e, sorunlar yumurayla e, hem dünyayı hem Türkiye'yi hem İstanbul'u e, baş başa bıraktı. Ve bunun için artık çok daha e, kararlı adımlar atmak gerekiyor. Kimseyi geride bırakmamak için tam da. Şimdi tam bu noktada baktığımız zaman bir fotoğraf çekelim istedik demiştin. E, raporun daha ilk giriş bölümünün ve hatta tabii ki başlığında da salgın koşullarında eğitim çok katmanlı bir kriz. Yani çektiğiniz fotoğrafa baktığınız zaman... Salgın koşullarında eğitim ve bugün geride kalana baktığınızda çok katmanlı bir kriz görüyorsunuz. Bu katmanları biraz açarak başlayalım mı? Hangi katmanlarda derinleşen krizleri gördünüz? Şimdi e, şu çok temel bir şeydi. E, burada bu fotoğrafın içerisinde e, eşitsizlikleri besleyen neler vardı sorusunu kendimize sorduk. Ve çok tabii ki... Yani, e, Defalarca belki söylendi ama tekrar söylemekte bir bayırsa olmadığını düşünüyorum ben. Yoksulluğun çok belirleyici olduğu, e, dijital eşitsizliklerin çok belirleyici olduğu, e, artı cinsiyetin e, cinsiyetin önemli bir e, eşitsizlikte e, ciddi bir e, derinleştiren faktör olduğu kız kız öğrencilerin e, eğitim alanında eğitim e, hayatına katılma ve sürdürme, hem pandemi döneminde hem sonrasında Sürdürmeyle ilgili e, zorluklarının, ekstra zorluklarının olduğu, engelli e, çocukların eğitim hayatında kalma ve devam edebilme, e, sürdürme noktasında e, nasıl yerlerle karşılaştıkları ve e, keza e, gene hepimizin bileceği, bildiği gibi e, mülteci çocukların e, nasıl bu fotoğrafın hiçbir karesine dahi dahil olamadıklarını e, maalesef tespit etmiş olduk. Tekrar biz de bir kez daha e, görmüş olduk. Hane içerisinde e, işte pandemi döneminde özellikle teknolojik harcamaların e, çok daha ön plana çıktığını, bütçenin olumsuz etkilendiğini, %69.5 oranında e, bütçelerinin gerçekten hane ekonomisinin çok ciddi derecede e, zorlandığını, eğitim alanında geri kalmamaları için çocukların, e, ailelerin Yardımcı kaynaklara ayırdıkları bütçeyi %85.4 oranında arttırdığı ee, özel ders ve kurs masraflarının e, keza e, %78 gibi bir oranda yükseldiğini fotoğrafını gördük. E, ve e, tabii ki bu bütçe bilenler için geçerliydi. E, başka bir noktada da şu cümleyi duyuyorduk aynı zamanda. Çocuklar babalarının telefonunu kullanıyor derse girmek için dört çocuğum var Derslerini bu şekilde katıldılar. Babaları giderken şey, giderkense telefonsuz gidiyordu cümlesini kullandılar. Şimdi buradaki hani, e, cümlenin kendisi bence sanırım e, eğitime ne kadar erişip erişemediklerini bu ifadenin kendisi bir e, annenin kendi beyanı üzerinden oluşan bu ifadenin kendisi aslında e, neyin olup olamadığının e, fotoğrafını bize gösteriyor. Nitekim de ee, bu eğitim öğretim yılı içerisinde son gelen e, rakamlarda e, 500 bine yakın çocuğun eğitim e, a, alanına dahil olmadığı bu alanda fotoğrafının çekilemediği biliyorsunuz maalesef veri e, biz verilerle konuşmayı ve verilerle e, plan yapmayı önemli buluyoruz bu verilerin bize gösterdiği e, alert noktalarına e, Ayrıca özen göstermek e, istiyoruz. Ama e, rakamların da maalesef e, paylaşılmadığı, verimli ve e, açık bir şekilde paylaşılmadığı bir e, dönemden geçiyoruz aynı zamanda. E, ama e, rakamlara bakıldığında 500 bine yakın çocuğun da e, eğitim alanından uzaklaştığının fotoğrafını görüyoruz. Pek çok eğitim kurumu görüyoruz. E, Zaten bununla ilgili eğitim alanında çalışan pek çok kurum bununla ilgili uyarı veriyordu. Ee, çocukların eğitimden e, düşecekleri, çocuk işçilerinin artacağı, çocuk yaşta evliliklerin artacağı noktasında e, uyarılar veriyordu. Nitekim bizim araştırmamızda da bu fotoğrafın kendisi çıktı. E, ve şimdi o, o e, gerçekliği yaşıyoruz açıkçası. Aslında katman katman olduğu kadar aşama aşamada bir sorundan bahsediyoruz. İlk aşamada Uzaktan eğitimi alabilmek için gerekli olan dijital sermayeye erişimde problemler ve eşitsizlikler var. O dijital bu hem araç gereci alabilmek hem de dijital okur yazarlık vesaireyle birleşen bir dijital sermaye. Oraya erişenler içerisinde e, bu sefer de eriştiği eğitimin içinde gerçekten onun bir katkı sağlayıp sağlamadığı sorusu var. Çünkü rapora baktığımız zaman çocukların da öğretmenlerin de uzaktan eğitimin süreciyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Bir aşamada e, evin içindeki, ailenin içindeki hem çocukların hem ebeveynlerin durumu çünkü yine raporda iki tane kanıt şey tanıklık var e, gözümüze vatan. çocuklar okulda en azından bazı sorunlarımı çözüyordum çünkü arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Diyorlar ellerinden alın alınan bu olanakla beraber pandeminin elden aldığı bu olanakla beraber çok ciddi bir sıkışmışlık hissine kapıldıklarını ifade ediyorlar. Öbür taraftan da aile içindeki ilişkilerin de uzaktan eğitimle beraber daha çok gerildiğini ifade ediyor ebeveynler. Yani çocukların da ebeveynlerin de öğretmenlerin de ayrı ayrı hem yetersiz hissettikleri hem de çaresiz kaldıkları bir süreçten bahsediyoruz. Çok e, önemli bir yere işaret ettin sevgili Damla. Şöyle bir fotoğraf var ki e, aslında bizim e, gerçekleşen pandemi dönemindeki gerçekleşen eğitim sürecinde mevcut eğitim sisteminin, eğitim müfredatının birebir aynısı e, online sistem e, üzerinden verilmeye çalışıldı. Verildi diyemiyorum, verilmeye çalışıldı diyorum. Çünkü uzaktan eğitim ve örgün yüz yüze eğitim arasında %100 farklılıklar yani birbirinden mekansal olarak, fiziksel olarak, içerik olarak aslında güncellenmesi ve update edilmesi, bir orada bir güncellenmenin yaşanması gerekirken elbette ki şunu anlayabiliyoruz, burada hiç kimsenin dünyanın hazır olmadığı bir süreçti ama buradaki planlamanın çok daha sağlıklı bir şekilde yapılması mümkündü. Başka ülkelerdeki fotoğrafa baktığımızda, diğer ülke örneklerini de inceledik biz bu raporu gerçekleştir hazırlarken, tam da işaret ettiğin sosyal güçlenme, sosyal dayanışma ilişkileri, psikolojik güçlenme alanında hem ailelere, hem öğretmenlere, hem çocuklara yönelik psikososyal destek modüllerinin de aslında bu eğitim gerçekleştirilen eğitim süreçlerinde neredeyse eğitim kadar bütçe ayrıldığının fotoğrafını görüyoruz. Türkiye'de ise böyle bir alan hiç açılmadı. Ve e, tam da o yalnızlaşmanın, hane içerisindeki e, ayrıca e, yaşanan gerilimlerin e, ve herkesin teker teker, yani eğitim paydaşı olan herkesin yalnızlaştığı, e, tek başına kaldığı, desteklenmediği bir fotoğraf ortaya çıktı. Ee, öğretmenlerin e, örneğin e, kendi kurumlarından ziyade e, gerçekli, e, kurdukları WhatsApp grupları üzerinden diğer öğretmenlerle e, meslektaş dayanışması ve e, onlardan e, aldıkları e, bilgi ve e, deneyim paylaşımıyla aslında güçlendikleri e, fotoğrafı çıktı. E, zaten de aslında e, bir kurum olarak Milli Eğitim'in tam da bunu gerçekleştirmek için e, Eli ordamıyla öğretmenleri yalnız eli ordamıyla onların yapması için yalnız bıraktığı değil, e, kurumsal olarak aslında bu planlamanın kendisini gerçekleştiriyor olmaları gerekirdi. E, bu mesleki dönüşmenin e, pekişebileceği zemini yaratabilmesi gerekirdi. Keza veli grupları için de geçerli bu, keza öğrenciler için de geçerli. Ama herkesin tek başına e, atlatmayı çalıştığı bir ee, süreç olduğu pandemi dönemi ee, ve günün sonunda aslında bunun e, üstesinden gelinebilecek metotlar yok mu? Var. Ee, yeter ki gerekli e, kararlar alınsın, adımlar atılsın. Ee, bununla ilgili bir yol haritası çıkartılsın. Ben şeye takıldım. 500 bin öğrenciyi kaybettik bu arada. Şimdi Türkiye'de örgün öğretimde 17 milyon öğrenci var. Ee, orta öğretim seviyesinde de 18.5. buçuk. Bunların bir buçuk milyonu e, dışarıdan eğitim alıyorlar. Biz bu grubun 500 binini kaybettik. Yani aslında 20'de birini kaybettik yüzde beşini. Ama mesele şu e, toplam öğrenci sayısına baktığınızda yüzde beş oluyor da belki de e, engelli öğrencilerin yüzde seksenini kaybettik veya yüzde Çok doğru evet. Belki de kız çocuklarının, eğitim alan kız çocuklarının onlu işte kaybettik. Toplamda %5 gibi görünüyor olabilir. Yani dezavantajlı gruplar daha kolay terk ediyor eğitimi. Böyle bir program Bununla ilgili veri var mı sizin araştırmanızın? Maalesef bu araştırma şeyin kendisi eğitim öğretim döneminin en başında yayınlandı. Kasım ayında yayınladık biz raporu. Dolayısıyla ona ilişkin bir güncel veri yok. Dediğim gibi zaten veriler sağlıklı bir şekilde paylaşılmıyor. Ee, dolayısıyla da e, o, o fotoğrafı da çıkartabilmek için kim bu e, 500 binin işte, e, cinsiyeti, etnisitesi, e, e, sosyoekonomik e, seviyesi nedir e, sorusuna e, şu an açısından maalesef cevap veremiyoruz. Ama tabii ki tahmin edilebiliyor mu? Tahmin edilebiliyor dediğiniz gibi ee, Bu arada şöyle bir nokta var ee, pandemi dönemi ne bu şekilde gelipli bırakmanın başka bir e, başka sonuçları da var aslında ne bu sonuç şimdi e, bir buçuk iki yıla yakın bir eğitimde kayıp dönemi yaşandı Türkiye'de az Bu arada en uzun online e, eğitim e, çevrimiçi eğitim veren ülkelerden bir tanesiydi bu kayıp dönem tüm eğitim öğretim dönemlerinin yüzde beşlik bir sürecine karşılık geliyor öğrencilerde ve her bir yıl için gelir seviyesinde yüzde sekizlik bir etki yaptığı etki yarattı yani bugünlerini kaybeden bugün eğitim hayatında iki yıllık kaybeden çocuklar için her yılın yüzde sekizlik bir gelir kaybı yaşattığını düşünürsek. Yani gerçekten gelecek yıllar açısından da bir yoksullaşmayla, e, mutlak bir yoksullukla karşı karşıya kaldıklarını e, gösteriyor aslında. Bu bu e, riskin ötesinde bir e, aslında gerçeklik olarak e, karşılarına çıkıyor çocukların. Gerçekten çok katmanlı. Çok boyutlu ve çok da ürkütücü bir fotoğrafa bakıyoruz pek çok şey açısından. Fakat bu fotoğrafı bakarken raporumuzun da sonunda sürdürülebilir bir eğitim için ödevler ve yol haritaları çıkarmışsınız. Evet. Bu fotoğrafın nasıl müdahale edilmeli? Nasıl bir ödevler listesi ve nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? Şimdi... E Şöyle bir gerçeklik var ki bu e, fotoğraf bizi böyle bir karamsal, karamsal bir noktaya götürüp orada bırakmaması gerekiyor. Sorunların aslında çözümüyle ilgili alınabilecek aksiyonları önümüze koyduğumuzda hareket edilebilecek alanları tarif edebiliriz. Ve buradan nasıl çıkabileceğimizi görebiliriz. Biz de böyle bir e, motivasyonla açıkçası e, tam da bu raporu hazırladık. Çünkü ortada bir sorun varsa mutlaka çözümü için... Çeşitli yollar vardır. Bu bazen e, sahanın kendisinden gelebilir, bazen uzmanlardan gelebilir, bazen ise uluslararası deneyimlerden gelebilir. E, bunlara da hani e, çıkan ihtiyaçlar temelinde baktık. Dediğim gibi fiziksel ve ruhsal sağlığın desteklenmesi çok öncelikli bir şey. Çünkü e, pandemi döneminde e, yerel sonuçlar itibariyle bu alanda e, ciddi bir hem yalnızlaşma hem e, de... E, ciddi bir e, sağlık sonunda ortaya çıktığını gördü. Dolayısıyla psikolojik desteğin e, mutlaka ve mutlaka sağlanması, bunu sadece öğrenciler için değil e, veli grupları ve aynı zamanda meslekte olan e, diğer e, öğretmenler, çok e, eğitimin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan öğretmenler için de söylüyoruz. Dolayısıyla e, bu hizmetin çoklu bir şekilde tüm bu alanlarda veriliyor olması gerekiyor. Bunu tek tek terapiler gibi değil, yani bu düzeyde yürütülmesi, bu kadar mikroda yürütülmesi değil, tam tersine grupları çoğaltacak, destekleyecek, insanların aslında karşılaştıkları sorunların tekil bir sorun olmadığını fotoğrafını gösterecek bir yerden ilerlemesi gerekiyor. Sağlıklı gıda bu fiziksel ruhsal ihtiyaçlar üzerinde öncelikli bir mesele. Daha hepimizin bildiği gibi içinden geçiyor olduğumuz krizin, ekonomik krizin kendisi hala hazırda zaten çok ciddi bir yoksullaşmayı da beraberinde getirdi ve sadece pandemi döneminin çıktığı bugünün ihtiyaçları açısından da okul gıdasının bir an evvel hayata geçiriliyor olması gerekiyor. Bu çok acil bir ihtiyaç ve aynı zamanda da çocukların işte bu 500 bin çocuk diyoruz ya o 500 bin çocuğun Belki 100 binini, belki 200 binini, belki e, 300 binini okula bağlayacak bir başka bir motivasyon kaynağı olduğunu da görebiliyoruz pek çok araştırmadan, pek çok etki araştırmasından. E, çünkü okula giderken gıda tedariği veya harçlık veremeyen haneler bunu e, sağlayamamanın yükü altında okuldan almaya yönelebiliyor veya o çocuğun haneye gelir getirmesiyle ilgili ilerleyebiliyor. Hijyenik pet meselesi öncelikle meseleler içerisinde çıkan başka bir konuydu. Bildiğiniz gibi gene çok güncel olarak e, hijyenik pet e, kız çocuklarının eğitime gitmesiyle ilgili, kadınla ilgili e, sağlanamayan bir ürün olduğunda okuldan e, okul devamsızlığını tetikleyen bir e, etmen olarak karşı, e, karşımıza çıkıyor. E, çok e, güzel bir ürün. E, Sosyal girişim var bu anlamda da konuşmamız gerek ekibi. Bununla ilgili çok ciddi e, ön e, açıcı, fikir açıcı, akıl açıcı e, çalışmalar da yapıyor. Bence e, orayı da de, devam ediyor, olma, takip ediyor olmak gerekiyor ve söylediklerini rehber alıyor olmak gerekiyor. E, eğitim desteğinin sağlanması, ek ders, etüt, dijital okuryazarlık, yazarlık, teknolojik ürünlerin sağlanması, kriterasiye ürünlerinin sağlanması önemli bir nokta. Okul temizliğinin gerçekleştirilmesi, desteklenmesi, e, bahçelerin, park bahçelerin tekrar e, düzenlenmesi, e, kentsel planlama ve aktivitelerin e, büyütülmesi gerekiyor aynı zamanda bizim ülkemizde maalesef okullar, okullar, okul bahçeleri e, işte eğitim öğretim saatleri içerisinde ve zamanları içerisinde çocuklar tarafından kullanılıyor. Oysaki onlar. E, bunun dışında da desteklenebilecek, çocukların vakit geçirebilecekleri alanlar olarak karşımıza çıkabilir. Ve çok temel olarak şunu söylemek isterim. Okul sosyal hizmetinin mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Okul odaklı bir sosyal hizmet modelinin özel ihtiyaç sahibi çocukları da tespit ederek, çocuk haklarının savunuculuğunu yapılarak, sosyal ekonomik eşitsizliği ortaya kaldırmak ortadan kaldırmak için artık çalışabileceği bir okul sosyal hizmeti modelinin hayata geçirilmesi lazım. Belki hani son olarak söyleyebileceğim bir e, nokta da e, eğitim modelinin artık hani pandemi e, kurulu vardı biliyorsunuz. Sağlık kurulu mu, var mı hala devam ediyor mu bilmiyorum işlevlerine. Pandemi dönemindeki o bağımsız bilim kurulunun e, tekrar tekrar yapboz tahtasına dönmüş olan bu eğitim sistemi içerisinde başka bir alan açacağına inanıyoruz ve bağımsız bilim kurulu ile karar süreçlerinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği ve tüm eğitim bileşenlerinin dahil edildiği bir fotoğrafla sürdürülmesi gerekiyor. Sanırım belli çıktılarımız bunlar diyebilirim ben. Tabii ki daha alınacak başka yollarda olacaktır. Ee, programın sonuna geldik bu arada. Eğitim çok su kaldırır bir konu. E, çok teşekkürler. Zelal Yalçın bizimle birlikteydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Sosyal Politikalar Ofis Koordinatörü. E, açık radyodaydık 95'te. Hoşçakalın diyoruz. Ben Rauf Rüsemen ve ortağım Damla Özler ve konuğumuz Zelal Yalçın adına. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.